eser Divan şiirinden seçmeler Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Ferekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı der idar ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Gül'i ruhsarına karşı, gözümden kanlı akar su. Habibim faslı güldür, bu akarsular bulanmaz mı? Değildim ben sana mail, sen ittin aklımı zahil. Bana tane eğleyen gafil, seni görgeç utanmaz mı? Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun ki bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Merhaba sevgili dinleyenler. 16. yüzyıl şairlerinden Fuzuli'nin bir gazelini dinledik. Gazel deyince aklımıza divan şiiri gelir. Divan şiirinden seçtiğimiz çok güzel şiirler okuyacağız sizlere. Aslı Farsça olan, daha sonra Arapçaya, oradan da diğer dillere geçen divan bir araya getirilmiş yazı veya insan topluluğu anlamına gelmektedir. ise şairler şiirlerini topladıkları eserlere divan demişlerdir. Daha çok şiir ağırlıklı olduğu için klasik edebiyatımız divan şiiri terimiyle karşılanmıştır. İlk defa kim tarafından söylendiği belli olmayan divan şiiri ya da divan edebiyatı terimleri Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmıştır. Daha önceki edebi kaynaklarsa Osmanlı şiiri terimini kullanmışlardır. Aslında bu terim de yeterli değildir. Çünkü divan edebiyatı sadece Osmanlı sınırları içinde oluşan bir edebiyat değildir. Çağatay Türkçesinin büyük şairi Ali Nevai ile Osmanlı Türkçesinin Necati Bey'i arasında şiirlerin estetik yapısı bakımından hiç fark yoktur. O halde divan şiiri denilince Harezm, Hakani, Çağatay, Azeri ve Osmanlı coğrafyasında yazılmış şiirler anlaşılmalıdır. Divan Edebiyatı, Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra İslam medeniyetinin bilim, inanç ve kuralları etkisinde oluşmuş ve 1900'lü yıllara kadar devam etmiştir. Bu nedenle İslami Edebiyat, Yüksek Zümre Edebiyatı, Saray Edebiyatı, Enderun Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı gibi adlarla da anılmıştır. Edebiyatı saray ve çevresini hapsetmeye çalışan bu adlandırmalar da yeterli değildir. Çünkü divan edebiyatı sadece saray ve çevresinde oluşmamış, ülkenin her köşesine yayılmıştır. Hayatında İstanbul'a hiç gelmeyen Fuzuli Necef'te, Hazreti Ali'nin türbesinde bekçilik, Şeyh Galip Mevlevi dergahında şeyhlik, Zati çizmecilik, Helaki imamlık, Yahya Bey askerlik, Sarıca Kemal çiftçilik yapar. Başta Fatih devri şairlerinden kunduracılık yapan hufi ve mürekkepçilikle uğraşan Enveri olmak üzere okur yazar olmayan fakat çok güzel divan şiiri örnekleri veren şairler de yetişmiştir. Bu durum divan şiirinin saray ve çevresindeki yüksek zümreye değil de halkın her kesimine hitap ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bulunulan yerler ve makamlar birbirinden farklı olsa da İslami kültürün beslediği toplumda yönetenlerden yönetilenlere kadar toplumun her kesiminde uyumlu bir yapı mevcuttur. Çünkü halkın öğretmenleriyle yüksek öğrenim görmüş gençlerin öğretmenleri aynı kimselerdir. Süleymaniye Medresesi'nde ders veren bir müderris yani profesör, aynı zamanda Süleymaniye Camii'nde halka vaaz eder. Yine aynı insan sarayda şehzadelerin eğitimleriyle meşgul olur. Böyle bir kültür birikimi, padişahlar başta olmak üzere halkın büyük bir kısmını sanat ve edebiyatın içine çekmiştir. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'ın okuyacağımız gazeli, padişahın hem dil hem de muhteva bakımından halkıyla aynı kaynaktan beslendiğini göstermektedir. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan gavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vaktet gibi. Kobu ay şu işreti, çünkü fenadır akıbet. Yari baki ister isen, Olmaya taat gibi. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet, Gelmeye bu şişeyi çar hiçre bir saat gibi. Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi fari ol. Olmaya vahdet cihanda kuşeyi uzlet gibi. Divan şiirinin eleştirilen noktalarından biri de dilinin bugün fazla anlaşılamamasıdır. Türkçenin yapısı başka dillerden kelime almaya elverişlidir. Önceleri Arapça ve Farsçadan etkilenen dilimiz, şimdi de başta İngilizce olmak üzere Avrupa dillerinden kelime almaktadır. Dilimizdeki bu hareketlilik, nesiller arasındaki dil farkını ortaya çıkarmıştır. Bugün divan şiirini anlamakta zorlandığımız için yazıldığı dönemde de anlaşılamadığı hükmünü veremeyiz. Süleyman Celebi'nin Mevlid'deki Aşk ile gel şimdi Allah diyelim, derdile gözyaşıyla ah edelim. Şeyhi'nin Harname'deki O kadar çeker idi yükler ağır, ki teninde tüy komamıştı yar. Ahmet Paşa'nın Neyi gibi delindi ciğerim aşkın elinden, her demederim ahu figan yandım elinden. Enderunlu Vasıf'ın o gül endam bir al şala bürünsün, yürüsün. Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün, yürüsün. Şeyhülislam Yahya'nın, Ne meclisler kurulmuştur, ne sagarlar sürülmüştür. Muhabbet badesine benzer olmaz hep görülmüştür. Neşati'nin, Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile, İstemem sensiz olan sohbeti yaranı bile. Beyitlerinde görüldüğü gibi her biri farklı bir asırdan bizlere seslenen şairlerimizin şiirleri dikkatlice okunduğunda çok kolay anlaşıldığı da bir gerçektir. ale hadler yine gülşenden neler etmediler servi yürütmediler goncayı söyletmediler adeti hubların çevri cefadır ama bana ettiklerini kimselere etmediler hele ol kaşları ya okları peykanlarını sineden çekmediler yüreği oynatmadılar bin güzeller bulunur Yusuf amanende amma ''Bu kadar var ki bunlar kendilerini satmadılar. Ey Necati, yürü sabreyle elinden ne gelir? Hublar cevri cefayı kime öğretmediler?'' Nazım birimi beyit olan divan şiirinin başlıca nazım şekilleri kaside, gazel, mesnevi, müstezat, kıta, rubai, tuyuk ve musammatlardır. Divanlarda en geniş yeri aşk ve sevgi konularının lirik bir üslupla işlendiği gazeller tutar. Bu durumu Yahya Kemal Beyatlı bir rubaisinde Eslaf kapıldıkça güzelden güzere Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele, Sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim, Bir meşaledir devredilir elden ele, Diyerek belirtir. Şairler bütün hünerlerini gazellerde göstermişler, Birbirlerinin şiirlerine naziriler yazmışlardır. Söylemez, küsmüş bana canane söylen söylesin neyledim ol yarı Ali Şana söylen söylesin Naz ile Güftara gelmezselak eyler beni ol cefaü cevribi payağıana söylen söylesin derdi aşkı gayrdan sorman ne bilsin çekmeyen anı yine Aşıkın alana söylen söylesin. Har zahmından neler çektiğimi gülzar'da. Babanı bülbülü giryana söylen söylesin. Bak ya, dil durmasın, güftara takat kalmadı. Vaktidir ol Hüsrâevi devrana, söylen söylesin. Tevhid, münacat, naat, metiye, mersiye, hicviye, ıdiye, mevlid, divan şiirindeki başlıca nazım türleridir. Şiirlerin konu bakımından birbirinden farklı olmasını nazım türü kavramı karşılar. Mesela Türk edebiyatında çok önemli bir yeri olan Fuzuli'nin su kasidesi, nazım şekli olarak kaside, nazım türü bakımından da peygamberin övgüsünü yaptığı için naattır. Tamamı 32 beyit olan bu şiirden seçme beyitler okuyalım. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su Suya versin baban gülzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzara su. İste peykanın gönül hecrinde şevküm sakin et. Susuzum bir kez bu sahrada benim çün arasu. su. parmağın dişler kim etse istima... Parmağında verdiği şiddet günü ensarası, su hak payine yetem der ömrlerdir muttasıl Başını taştan taşa vurup gezer avaresu Divan şiirinde söz, anlam ve ses sanatlarıyla süslenerek söylenir. Mecazla ilgili teşbih, istiare, kinaye, teşhis ve intak, anlamla ilgili tevriye, iham, tenasüp, leffün mübala, mübalağa, hüsn-i talil, tecahül-i Arif, tezat, sözle ilgili de cinas ve iştikak sanatlarını sayabiliriz. Divan şairinin kullandığı malzeme sınırlı ve daha önceki şairler tarafından da kullanılmış olduğu için anlam ve söz sanatları önemli bir yer tutar. Şairler kendi hissiyatını ve şairlik kabiliyetlerini edebi sanatlar aracılığıyla ortaya koyarlar. Özellikle aynı ölçü ve kafiyede yazdıkları nazirelerle değer kazanırlar. Şiirde şekil ve muhteva güzelliğinin yanında müzikalite de gereklidir. Divan şehrinde ahenk, söz tekrarları, ses tekrarları ve ritimle sağlanır. Necati Bey'in, Yollara bakma ile pürhün olup dur gözlerim, ah senin geç geç gelip tes tes durup gidişlerin. Ve Şeyh Halka halka kâkülünden dağ daha oldu gönül, hoş gelip divanelik dağ üstü bağ oldu gönül. Beytindeki tekrarların, beytlerdeki diğer sesleri zenginleştirdiği, şiirde bir ses uyumu oluşturduğu görülür. Divan şiirinde ahengi sağlayan asıl unsurlar, ölçü, kafiye ve rediftir. Divan şiirinde, Mısra'daki ses sayısına değil de seslerin uzunluk, kısalık özelliklerine dayanan aruz ölçüsü kullanılmıştır. İlk dönemlerde Türkçe kelimelere uygulanması zor olan aruz,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 Mısra sonlarındaki ses benzerliklerine kafiye, eğer bu sesler aynı görev ve anlamdaysa redif denir. Kafiye, şiire ahen katmanın yanı sıra divanların düzenlenmesinde de etkili bir unsurdur. Divanlardaki gazeller kafiye seslerine göre sıralanır. Divanlarda gazeller dışındaki nazım şekillerine başlık verilir. Gazellerse rediflerine göre mazmı gazel, gönül gazel gibi adlarla anılır tutti mucize guyem Ne desem laf değil Çerh ile söyleşemem Aynesi saf değil Ehli dildir diyemem Sinesi saf olmayana Ehli değil Birbirini bilmemek insaf değil Yine endişe bülür Kadri düğürü güftarım Rüzgar ise deni Dehr ise sarraf değil Levhi mahfuzu sühandır <gülüyor> Dili paki nef'i tab yaran gibi Dükkan çeyi haf değil Edebiyatımıza binlerce şair kazandıran divan şiirinin önemli temsilcileri arasında 13 ve 14. yüzyıllarda Mevlana, Yunus Emre, Aşık Paşa, 15. yüzyılda Şeyhi, Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Bayram Veli, 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere Fuzuli, Baki, Zati, Hayali, Bağdatlı Ruhi, 17. yüzyılda Nabi, Nef'i, Niyazi, Mısri, Neşati, Şeyhülislam Yahya, 18. yüzyılda Nedim, Şeyh Galip, Fıtnat Hanım, 19. yüzyılda Enderunlu Vasıf, Leskovçalı Galip, Ziya Paşa ve Namık Kemal'i sayabiliriz. Hoca Dehani ve Şeyyat Hamza ile başlayan divan şiiri, 20. yüzyılın başına kadar ilgiyle takip edilmiş ve birbirinden güzel eserler vermiştir. 20. asırda başlayan yenilik arayışlarıyla divan şiiri zamanla ikinci plana düşmüştür. Bununla beraber Cumhuriyet döneminde Yahya Kemal Beyatlı başta olmak üzere divan şiiri örnekleri veren şairler de yetişmiştir. Yahya Kemal Ne harabiyim ne harabatim kökü mazide olan atiyim Dizeleriyle geleceğin çiçeklerinin ancak geçmişin kökleriyle beslenebileceğini vurgulamıştır. Sizlerin de rengarenk çiçekler açabilmeniz için geçmişin köklerine sıkı sıkıya tutunup divan şairlerini tanıyıp şiirlerini kana kana okumanızı öneririz. Haddeden geçmiş nezaket, ya lübal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden, ruhsarı al olmuş sana. Bu gül takdir olunmuş, nazın işlenmiş ucu. Biri olmuş hoy, birisi destmal olmuş sana. Şöyle gir dolmuş frengistan birikmiş bir yere, Sonra gelmiş kuşeyi ebru'da hal olmuş sana. Sen ne camın mestisin billa kimin hayranısın? Kendin aldırdın gönül, ne oldun, ne hal olmuş sana? Yok bu şehriçre senin vasfettiğin Dilber Nedim. Bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana.